بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب على رسولنا محمد وعلى اله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu, kaza da kaderi bozar. Mesela bir şey hakkında verilen karar kader demektir. O kararın infazı kaza demektir o kararın iftaliyle hükmü kazadan affetmek ata demektir. Evet, yumuşak bir otun damarları katı taşı deldiği gibi ata da kaza kanununun katiyetini deler. Kazada ok gibi kader kararlarını deler. Demek, ata'nın kazaya nispeti, kazanın kadere Nispeti gibidir. Ata kaza kanununun şumulünden ihraçtır. Kazada kader kanununun külliyetinden ihraçtır. Bu hakikata vakıf olan arif ya ilahi. Hasenatım senin atandandır. Seyyatım da senin kazandandır. Eğer atan olmasaydı, helak olurdum der. Eylem eyyuhel aziz, Cenab-ı Hakk'ın ata, kaza ve kader namında üç kanunu vardır. Ata, kaza kanununu Şimdi bu kader meselesi çok derin, çok şumurdu. Biz oraya girmeyeceğiz. Sadece şu üç kanunun rabıtası üzerinde deftersiz gittiği için konuşacağız. Ama kader nedir yani? Çok kısa ben bir, bir değerlenme yapıp buraya geçmek istiyorum. Kader kelime olarak plan demek. Takdir demek, ölçü demek. Her şey bir kaderden çıkmış. Yani her şeyin arkasında bir plan var, bir takdir var, bir proje var. Şurada bakıyorsun, mağaza muhteşem bir apartman çok güzel bir villa. Bu villa varlık alemine çıkmadan önce, önce kaderi çizildi. Şimdi Boğaz'da çok güzel bir yeriniz var. Edip Kasım'ın yanında, dünyanın en güzel bir kasımı, bir sarayını, köşkünü yapacaksınız. Ne yaparsınız? Anadolu'dan bir tane taş ustasını getirsin, ya yapma dersin. Olmaz. Eğer siz dünya çapında mükemmel bir sanat eseri yapmak istiyorsanız, bütün dünyadaki mimarları getirirsiniz burada bir yarışma yarışma yatarsınız. Dünyanın en meşhur 100 tane mimarı yarışır, elenir elenir son 10 tane proje kalır. Onlar da elendikten sonra kaderi en güzel planı estetiği. Tenasülü, ölçüsü, en mükemmel olan projeyi alır, getirir. Bir de Kasım'ın yanında dikeriz. Öyle evet. mi? Şimdi şeyde Çamlıca'da cami. bir cami yapılacak mı? 100 tane proje var şimdi şu anda günlerinde, 100 proje. Şimdi projeler elenecek. Kaderi en güzel <gülüyor> proje. Ne dedi? Ölçüsü, estetiği, plan ve projesi, tasarımı, en güzel proje neyse, devlet orada ne yapacak, dikecek. Bakın, şimdi burada bir kanun var. Bir sarayın, bir caminin güzelliğinin arkasında ne güzelliği vardır? Takdir güzelliği var, Plan güzelliği var, Proje güzelliği var. Doğru mu? Doğru. Köydeki bir taş ustasını getirip de burada, Çamlıca'da cami yaptırır mısınız? Yaptırır Malatya'da evet. bir terzi böyle çok mahalletti. Bir evet. elbiseyi iki bin doları yapıyor Ama adam ters. Bir adamın kaportası ne kadar bir eğri bir riftay yoksa öyle giydiriyor. Evet. Settar uyup ayıplarını evet. örtüyor. 2000 dolar. Herkesin de yapıyor. Yani. Yani. Proje güzelliği, plan güzelliği, var. sanat güzelliğinin arkasında plan güzelliği var. Bu kanun. Yani. Peki plan güzelliğinin arkasında ne vardır? İlim güzelliği var. Maharet güzelliği var. Mahiyet güzelliği var. Kedinin, koyunun, aslanın, kaplanın, maymunun eline kalemi ver de filan çıksın. Onun mahiyetinde, onun hayatında ilim yok ki. Hayat var, görme de var. Bağırma, çağırma var özellikleri var ama ilim yok. Bir eline kalemi tutsun. Mahiyet güzelliği. <gülüyor> Mahiyet güzelliğinin arkasında ilim güzelliği. İlim güzelliğinin arkasında proje güzelliği, proje güzelliğinin arkasında sanat güzelliği. Bu konu. Anladın mı olacak? Şimdi demek, eşyanın güzelliğinin arkas arkasında kader güzelliği var, plan ve proje güzelliği var. Yani bir saray, bir köş yapılmadan önce, önce onun neyi vardı? Planı vardı. Doğru mu? Doğru. Ha. Plandan önce ne vardı? İlim var. Bakın şimdi, projeye bakın, projenin arkasında plan var, planın arkasında ilim var. Projeyi kaldır, yerine kainatı koy. Kainat yaratılmadan evvel plan vardı, proje vardı. Yani işte kader vardı. Plan ve projeden evvelde ilim vardı. Yani kadere inanmak demek Allah'ın ilminin ezeli ve ebedi olduğuna inanmak demek. Her şey ilmi ilahiden etmiş. Eşya, varlıkların nereden çıkmış? İlimden çıkmış. Demek kadere inanmak Allah'ın ilmi her şeyi ihat ettiğine, her şeyin kader kalemiyle yazıldığına, şu kainatın tasarımının arkasında muhit ve mutlak bir ilmin varlığı akıl gözlerine olmuş oluyor, görülmüş oluyor. Demek ki kadere inanan Allah'ın ilminin her şeyi ihat ettiğine inanmış oluyor. Allah'ın ilmi her şeyi ihat ettiğine göre elbette beşeri insanı, insanın davranışlarını, oturmalarını, kalkmalarını, e Allah insanı yaratsın, yaşatsın ama insan ne yapacak bilmesin. Böyle ilah olur maşa. İşte ilmi ilahi her şeyi kuşattığı gibi insanın efallerini, hareketlerini de Allah biliyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın ezelde bütün mahlukatın, kusan insanların hayatlarını, tarzlarını, amel ve hareketlerini Allah'ın ilmi bilmesine, yazmasına, leh-i kaydedilmesine ne diyoruz. Kader diyoruz. Kaderin, kaderdeki yazılan hadisatın dünyada zuhur etmesine de ne diyoruz? Kaza diyoruz. Şimdi kader yazdı. Kade, kaza ile infaz oldu. Ezelden Allah bu dersin yapılacağını il medresi bilmiş ve yazmış. Allah'ın ezelde yazdığı bu mana biraz önce ders okundu ne oldu? Kaza oldu. Demek kaderin hükmiyetinin iczasına oluyor, kaza, kaza oluyor. Üstad misal veriyor. Mesela hakim efendim, gereği düşündü dedi, efendim, filan adamın idamına ferman yazıldı. Bu ferman ne? Teşbih'e mi Bu ferman kader. Peki ne zaman bu infaz edilecek? Mahkemeden infaz çıktı. Bugün cuma. Hakim çıktı efendim. Bir hafta sonra işte filan falan filan yerine infaz edecek. Adamı getirdiler bir hafta sonra efendim dar ağacına bir tekme yordular, sallandı. Kaderin hükmü, infaz kaza oldu. Peki bir de ata kanunu var. Ata kanunu kazayı bozar. Kaza da kaderi bozar. Tabii bunlar ilmi ilahide mahuz, Allah'ın ilminde tarih ve tebdil olmaz. Ama bize bize bakan cephesinde, mahuzun, bir Allah'ın ilmine bakan cephesi var. Bir de bize ehli keşfe, ehli şuurda, ehli galayete bakan cihet de cephesi var. Bize bakan cephesi ile bu mesele medara basit olmuyor. Yoksa Allah'ın ilminde Cenab-ı Hak e, kazayı da biliyor, ilmi ezelesini, atayı da biliyor değil mi? De, Allah'ın ilminde mahpus. Peki, niye bu kanun çalışıyor? Bunun hikmeti ne? Bunun illetine? Şimdi şöyle bir misal veriyorum. Mesela şimdi bir padişah, dayetinden birisine kader hükmü bunun idamına ferman çıkarttı. Padişahın fermanı. Bu ne oldu? Kader. Efendim, bir hafta sonra Eski yıllara gidin, 300-500 sene geriye gidin. Bütün millet toplandı, milletin huzurunda adamı getirdiler. Şimdi sehpaya çıktı. Biraz sonra ip boğazına takılacak. Tekme vurduğu zaman sallandı, öldü mü kaderin kazası oldu, hüküm infazı oldu. Şimdi tam infazı olacağı zaman, yani derler ya mahkemede ya, son sözümle padişah kâbul bir padişah olsa, hem de ehl-i velayet, ehl bir insan olsa, <gülüyor> padişahın iradesi başka bir iradeye tabi mi? Değil. İradesi başka bir iradeye tabi olan padişah, padişah olur mu? Olmaz, o evet olur. Şimdi tam infaz zamanında padişah dese ki, son sözünü söyle, o da dese ki, ya padişahım benim gibi müzil, müflis, deni, alçak bir insanın hayatına son verdiğin için sana tebrik ediyorum. Benim gibi bir rızalarını bu dünyadan def için senin adaletini alkışlıyorum. Ben ölüp gideceğim ama ben senin adaletini dünyaya duyuruyorum, bu padişahın emirlerini yerine getirin dese, mi? millete dese, benim gibi adama da Benim gibi bir mikroba ölüm temizler dese, padişahım sana minnettadın, hadi selamünaleyküm aleyküm dese, çıksa şeye, sehpaya, padişahım da hoşuna gitti. Ya madem sen öyle mertlik yaptın, doğru söyledin, gerçeği ifade ettin, ben de seni affettim. Şimdi af ne oldu? Ata oldu. Ata kazayı bozdu mu? Bozdu. Kaza da kaderi bozdu mu? Bozdu. Şimdi Ata kanunu niye girmiş? Ata Kanun'un bir illeti var, bir de hikmeti var. Allah Ata Kanun'un hikmeti fakir fukara'ya yardım etmek. Himmet. Hayra da hasanat. Yani, hikmet illeti ne illeti de rahmet hidayetinin tecellisen vesile olmaz. İz yıllar önce Erzurum'daydık. Kur'an-ı Kerimler Almanya'da yeni basılmıştı. O kuran bir kardeş vardı yanımızda. İşte dershaneden kalktık. Erzurum'dan Hamas'a gidiyoruz. Yani kur'an götürüyor. Bir defa 10 tane kocaman Kur'an. Sabahleyin kalktım. Dersen hayatı, cebimden çıkarttım, biraz koydum, para koydum. Kardeşler vazgeçme oluyor. Fakat yani normalim biraz daha mubalağlı olarak koydum parayı oraya. Biraz para fazla para koydum. Bir karşıma kapısı, kardeşler bir sıkıntı çekmesin diye. Sonra hizmet için gidiyoruz tamamen. Bir de şey var. Hocağımız bir <gülüyor> ankerim var. Daha yine çıkmış o zaman. İlk defa Almanya'dan. Yani, basılmış, renkli Kur'an-ı Kerimler. Şimdi yolda iki otobüs birbirine girdiler. Bu tarafta bir uçurum, Aras. değişik bir uçurum. Tabii yani şey kanunlarına göre, geometri, fizik kanunlarına göre tanjant, kontanjant muhakkak yani o darbeden bizim otobüsümüzün fırlayıp Getirmesi, sünnetullah kanunlarına göre yani gitmesi lazım, uçması lazım. Şimdi öyle birbirlerine bir girdiler, böyle tam dehşetli bir şey, darbe. Fakat evet, Allah'ın hikmeti, o şoför ile girdi, durdu, bizim şoför de durdu. İkisi de şok oldular. Ya nasılmış böyle, nasıl gitmenin? Aşağı indik. Ben böyle tam, şimdi bizim otobüs burada, ben buradayım, pencerenin yanında, arkadaşlar burada. Tam otobüs benim pencerenin olduğu yere vurmuş. Tam buraya. Tam yani beni hedeflemiş. <gülüyor> yani, herhalde Allah'a bu Allah'a ortak Sabaka bir tebliğ hizmeti ki Kur ve götürmek için Kur'an'ı taşıma görevi tutmuştur. bunlar rahmet ile yani ceminde vesile oldu. Cenabı Efendim, oradaki kaza şeyi kazayı rahmetiyle kaldı. Bir gencin peygamberimiz nikahını kıydıktan sonra demiş ki bu gencin son gecesi. Lehmi mahzuda o gencin yatağının altında bir yılan şey demiş, köreklenmiş. Yılan oradan kalkıp o genciyi vuracak ve genç olacak, ölecek mehmahımızda peygamberler, evliyeler, kâmil insanlar gördüklerini söylüyorlar. Ha? Bakın, etesi gün genci ölüyor. Nasıl ölüyor? Genci'nin gecesi, evli'nin gecesi, e, Aslı sadece düşünün o zaman milletin şey, aile nefesi, tıpkıya, çaniye, düğün yemeği var tepsinin içerisinde. O gece birisi kapıyı çarıyor. O gece diyor ki, Allah razı olsun benim, karnımı doyduğumdan acı. 2-3 günde bir şey yapmış. Gelmiş efendim tepsiyi alıyor. hepsini bir tasarlık yapıyor. Fukala. 3 günde adam bir şey yapmış. Fakire yavrum. O'nun o sahâdet ve cömertliği de rahmet-i ilânenin cennine vesile oluyor. Allah'ın âtâk konunu, o ilan, Allah'ın miladesi olmadıkça, ayet-i kemurlar, bir yaprak düşer, düşmez. Âtâk bu şekilde cennini dön, ödüyor. Şimdi burada tabii e, şu nokta çok önemli. Tabi hayatın başından ne gelir? Bizim açığımızdır. Ama fakir, fukar, mustaşı, ihtiyacı olan, kırbağlık, sahabet ve cömertlik, israr hastalığı, Allah'ın en büyük nimetlerinden biri, kazayı def ediyor ve tamamen ortadan kaldırıyor. Sahabet ve cömertlik. Peygamber diyor ki, cimri cehenneme yakındır. Cömert de cemiyete yakındır. Cömert bir Müslüman, velev fasıf dahi olsa buyuruyor ki cennete girer. Hadis-i 20. İshar hasreti, hasreti. Cenab-ı kanununa göre bir Müslümanın cennete girmesi çok zordur. Ona ehadiyet kanununa göre rahmet-i ilahiyen cennetine oluyor. Bu bazen bir yetimin başını okşama tutar veya yani insanı cennete getiriyor. Yani bir hareket. Yetim. Kur'an-ı Efendimiz Kur 20'e yakın ayette Allah yetimlerin hukukunun üzerine duruyor. Yani. Kim diyor yetimi kim yetimi muhafaza eder, hıfz eder, onu büyütürse cennette benim refikimdir, arkadaşım diyor Peygamberimiz'in. Âta, ihsak hasreti. Hakikaten imandan sonra Müslüman'da olması lazım gelen çok önemli sıfatlardan birisi, ihsak hasreti. Kütüksüde de meşhur bir hadis var. İffesiz bir kadın, Çölde. Susuz bir vaziyette şeye geliyor. Kuyunun başına bakıyor orada bir köpek. Ölmek üzere susuluğunda. Böyle pabucunu daldırıyor. İsa harcetti. Kendisi de çok muhtaç. Kendisi içmiyor. Önce o hayvanı içiriyor, doyuruyor. Sonra kendisi içiyor. Hegambes biliyor ki Allah o kadını affetti, cennetine koydu. Çok salih, abid bir kadın da bir kedi evde kapatıyor, gün ona yemek veriyor, Allah o salih kadını veriyor, cehennede attı. İşte Atak Hanım'ın şey Allah'ın fazl-i lütuf ve kerem. ta ki Müslümanlara, Müslümanlara, ihtiyacı olanlara ne yapmak? hikmet elinden tutmak, ishaf için çok büyük. Atakan'ın hikmeti budur. İlleti de rahmet-i ilahe'nin celbine vesiledir. Demek ki biz hizmetimizle, biz dine, imana, Kur'an'a çalıştığımız müddetçe onlar rahmet-i ilahe'ye, celbine vesile olunca da Cenab-ı Hak Ata bizim önümüzdeki müsibetleri oluyor? izane ediyor, def ediyor ve kaldırıyor. Onun için Peygamber diyor ki, hastalıkları yani neyle mukavele ediyoruz? Sadakayla mukavele ediyoruz. Yani bazen bir müslübet geldiği zaman, tane bir darbe geliyor savaştasın, koluna şey takmasın, kalkanı. Kalkanla mukavele ettiğin zaman ne oluyor? O darbe kesiliyor. Sadaka, fakir hukaraya, himmet, yardım, sehabet ve cömertlik Müslüman'ın dünyasında nedir? Kalkar gibidir. İnne para tüneli yani işte. Şeyi gelecek, yıldırım, şimşek düşecek Ama o sadaka, o ata, Fıranet-i İlahi'ye yere izgiliyor. Mesibetten misal etmiş onları. Usta demişti risale bu memlekete malen bir ata yıkıldı. da kayımanevi bir seferi manevi, yani bir manevi Allah razı Allah. Dünya Kur'an'ın insan keşif keşif konunu nasıl pek biz biz e, dine, imana, mukaddese de mukaddesata Allah'la Allah Allah Kur'an'ın insanı ciddi çalışırsak Allah ümmetin önündeki bela musibetleri de hayır ata kanununa göre değiştirir mi? Değiştirir. Değiştir. Değiştirmiş. Değiştirmiş mi? Değiştirmiş. Bazen bir dua, bir ümmetin mukadderatını ne yapıyor değiştirmiş, peygamberlerin rüyası, duası, kâbın insanların duası, külliyete çıkan dualar rahmet-i ilahiyenin cebine besin Bir memleketin, yani bir memlekette, bir ülkede buranık gruplar varsa, afakta ve işte sıkıntı ve sancılar varsa, onu izah edecek şartların başında da ata kanunu gelir. Yani biz hizmetimizle, biz hamiyetimizle, biz gayretimizle dinin ilahısı ve ilahısı için çalışırsak Cenab-ı bulutları da ata kanunu ne yapıyor? Davutuyor ve davetacaklar. Şimdi Türkiye'de son birkaç sene içerisindeki bu güzel tebedilatlar enşallah yani İslami hizmetlerin intişarıma neler? Atak Hanım'ın şümini noktasından da onlara bakabiliriz. Cenab-ı bu hizmetleri kübüleştirsin. Adem Usta'nın önündeki grupları da biz arayesin. Allah bizim riyakatalımızı da ziyadeleştirsin. Hı. Hı. el